قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكُ قَالَ قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ رَوَاهُمْ مُسْلِمْ صَدَقَ رَسُولُ Muhterem arkadaşlar, bu haftaki dersimizde inşallah, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini okudum. O hadis-i şerif istikametinde inşallah, Size bilgi vermeye çalışacağım. Peygamberimizin bir hadisini tanımış olacağız. Evvelce de arz ettiğimiz gibi peygamberimizin her bir hadisi bizim hayatımızın belli bir yönünü aydınlatmak için vardır. Dinlemek için değil, amel etmek için vardır. Eğer biz peygamberimizin şu hadisini şu ana kadar öğrenmediysek, bilelim ki hayatımızın o yönü karanlıktı. Belki de ölünceye kadar bu hadisi öğrenmediğimiz, anlamadığımız sürece Hayatımızın o yönü hep karanlık gidecektir. Sahabeden Süfyan bin Abdillah Efkafi radıyallahu anh Hazretleri tanımak zorunda olduğumuz insanlardan birisi, diyor ki: Ben bir defasında kainatın sevgili Hazreti Muhammed İslam'a dedim ki: ya Resulallah gulli fil İslami kavlen la eselu anhu ahadan gayrak. Bana bir tek cümleyle İslamı öyle güzel bir anlat ki. Artık ben bir başkasına sormaya gitmeyeyim. Bir tek cümleyle İslam'ı öyle bir özetle ki ben duyayım ve doyayım. Bir başkasına sorma lüzumu duymayayım. Böyle bir soru size sorulmaz. Bana da sorulmaz. Çünkü böyle bir sorunun cevabını ne siz ne de ben veremeyiz. Mesela bir Alman size gelse, bir Fransız size gelse dese ki bir tek cümleyle İslam'ı bana öyle bir anlat ki artık bir başkasına gitmeyeyim dese ne yaparız? namaz kılman lazım mı desek içkiyi terk etmen lazım mı desek tırnağını kesmen lazım mı desek usul abdesti alman lazım mı desek örtülmen lazım mı desek ne desek yani bir tek cümleyle İslam'ı nasıl özetlersiniz ama üzülmeyin merak etmeyin böyle bir soru ne size ne de bana sorulmaz böyle bir soru ancak cevamiul kelim olan dostun da düşmanın da kabul ettiği bir tek cümleyle dağlar kadar manayı ortaya koyuveren peygamberinize sorulur Kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sorulur. Ve sorulmuş bakın Allah'ın Resulü bir tek cümleyle sualın cevabını şöyle anlatmış. Kale Kul anentu billah sınmestakim. Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol. İşte cümle bu kadar kısa ama altında biraz sonra göreceğiz. Dağlar kadar mana gizli. Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol. Hadisin başka rivayetleri de var. Şöyle bir rivayet daha var. Kul la ilahe illallah tüm meslaqim. La ilahe illallah de sonra dost doğru ol. Arkadaşlar bir defasında kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna müşrikler geldi. Mekkeli müşrikler. Dediler ki ey Muhammed ne istersen yapalım. Ne istersen söyleyelim, ancak şu aramızdaki arbede bitsin, şu aramızdaki kavga bitsin. Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselam onları dinledi ve şöyle buyurdu. Ben sizden fazla bir şey istemiyorum ki, ben sizden sadece bir tek cümle söylemenizi istiyorum, deyince müşriklerin yüzü güldü. Dediler ki, babayın hatırı için ya Muhammed, bir değil on cümle söyleyelim, neymiş o cümle söyle. Madem iş bu kadar basit, neden bu aramızdaki kavga, neden bu aramızdaki savaş, bir değil on cümle söyleyelim. Deyince Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Ben sizden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demenizi istiyorum deyince birdenbire müşriklerin rengi attı, yüzleri kıpkırmızı kesildi, sonra elbiselerini omuzlarının üstüne atıp ayak kalktılar ve şöyle diyorlardı. Vallahi ya Muhammed bizi ağır büyükün altına çağırdın. O kadar zor büyükün altına çağırdın ki, o kadar ağır bir taahhüdün altına çağırdın ki ebediyen biz bu taahhüdün altına girmeyiz, deyip kalkıp gittiler. Şimdi burada düşünelim. Az evvel ne demişti bu adamlar? Bir değil on cümle söyleyelim ya Muhammed, bir değil on cümle söyleyelim. Yeter ki şu aramızdaki kavga bitsin, demişlerdi. Ama Allah'ın Rasûlü'nün ağzından daha la ilahe illallah cümlesinin döküldüğünü duyar duymaz, işitir işitmez birdenbire aslandan kaşar gibi Akrepten, yılandan ülkermiş gibi o sözden kaçtılar. O sözün altına girmek istemediler. Neden? Çünkü dilleri Arap'lı o sözün manasını çok iyi anlamışlardı. O söz hayatlarını değiştirecekti. O söz hayatlarına yeni bir çeki düzen verecekti. O söz de bir taahhüdün altına giriyorlardı. Bir taahhüdün altına imza atıyorlardı. Bizim dilimiz Arapça olmadığı için, La ilah illallah cümlesini çoğu zaman kavrayamayız. Çoğumuz kavrayamayız. La ilah illallah cümlesini söyleriz ama hangi tahhüdün altına imza attığımızın farkında değiliz. Ya da hangi mesuliyetin sorumluluğunun altına girdiğimizin farkında değiliz. Arkadaşlar, la ilah illallah cümlesinin altında şu manalar yatmaktadır. La ilah illallah, la rabbe illallah. Allah'tan başka Rab yoktur. Allah'tan başka kanun koyucu yoktur. Günlük hayat programını tespit edecek Allah'tan başka hayatımızda güç ve otorite kuvvet yoktur. Rab yalnız Allah'tır. Bunu kabullenmesi gerekiyordu kişinin. İşte müşrikler böyle bir şeyi kabul etmekten ictinab ettiler, kaçındılar. La ilahe illallah, la razıka illallah. Allah'tan başka razzak yoktur. Rızkımızı veren ancak Allah'tır. Bunu kabullenmeleri gerekiyordu. Allah'ın rızasıyla efendilerinin, tağutlarının, raplerinin arzuları karşı karşıya geldiği zaman her şeyi ayaklarının altına alıp sadece Allah'ın rızasını tercih etmeyle karşı karşıya idi onlar. Ama böyle bir yükün altına giremediler. Başka efendilerimiz de var dediler. Başka razzaklarımız da var dediler. Şimdi de öyle değil mi? Kişi, vazifeden atılırım korkusuyla, rızkım kesilir korkusuyla, maaşım kesilir korkusuyla zaman zaman Allah'ın arzularıyla başkalarının arzuları karşı karşıya geldiği zaman çoğu zaman Allah'ın arzularını ayaklarının altına alma pahasına başkalarının arzularını başına tac yapmıyor olmuş şimdi insanlardan La İlahe illallah diyenlerden birçoğu La İlahe İllallah, La Şafiye İllallah Allah'tan başka şifa verici yoktur. İşte bunun altında bu manalar gizliydi. Onun için müşrikler La İlahe illallah cümlesini söylemekten işkinab ettiler, kaçındılar. Esasen Kelime-i Tevhid kişinin hayatını değiştirir. ''La İlahe illallah cümlesini söyleyen kişide çok muazzam değişiklikler olmalıdır. Bakın, bu cümleyi söylemeden önce adam kafirdi. Söylediği andan itibaren bu adam müslümandır. Söylemeden önce bu adamın kestiği yenmezdi. Bu cümleyi söylediği andan itibaren bu adamın kestiği yenir. Adam değişti. Bu cümleyi söylemeden önce adamın mescide girmesi, Kabe'yi tavaf etmesi, Kur'an-ı Kerim'e el sürmesi haramdı. Çünkü bu adam necisdi. Bu adam pisdi ama bu cümleyi söylediği andan itibaren bu adam temizdir ve tahirdir. Mescide girmesi caizdir, Kur'an'ı eline alması caizdir, Kabe'yi tavaf etmesi caizdir. Hatta bakın bu kelimeyi kadın söylüyor, kocası söylemiyorsa arada ne nikah kalır ne kadınlık ne de kocalık. Kadınla koca bir anda birbirine yabancı olur. Bakın bir tek cümle insanı nasıl değiştirdi? Bu kelimeyi evladı söylüyor, babası söylemiyorsa, arada ne babalık kalır, ne de evlatlık, ne de miras kalır. Bir tek cümle bakın, babayı evlada, evladı babaya yabancı yaptı. Karıyı kocaya, kocayı karıya yabancı yaptı. Demek ki, bu kelime, hayatında çok muazzam değişiklikler meydana getiriyor. Peki, alt tarafı 6 tane ya da 7 tane harften müteşekkil bir cümle. Yani 6 tane harften meydana gelmiş bir cümleyi, şu iki dudağınızın arasından çıkardığınız andan itibaren tıpkı sihirli bir değnek gibi bambaşka bir insansınız. Yok öyle şey. İslam'da lafızların, harflerin önemi fazla değildir. İslam'da esas mana o lafızların ihtiva ettiği manadadır. Yani bir kişi La ilahe illallah cümlesini söylerken sadece lafız olarak ağzından çıkarıyorsa, mana olarak manasına inmiyorsa, dudağından geveldiği halde gırtlağından aşağı indirmiyorsa ya da o kelimeye uygun bir hayatı ortaya koyamamışsa, o kelimeye uygun bir taahhüdün altına girdiği halde hayatında o kelimenin istediği şeyi gerçekleştiremediyse sabahtan akşama kadar milyon kere o kelimeyi söylese o kişinin Allah katında fazla bir kıymeti yoktur. Bakın, siz hap kullanırsınız. Ne için? Şifa bulmak için. Yanımızda doktorlarımız var. Dişiniz ağrıyor, mideniz ağrıyor, hap kullanıyorsunuz. Ne için? Şifa bulmak için. Eğer hap kullanmadan önceki halinizde hapı kullandıktan sonraki haliniz arasında fevkalade bir değişiklik olmadıysa o hapı kullanmanın manası kalmamıştır. Alın atın o hapı. Kelime-i Tevhid de böyledir. Kelime-i Tevhidi, La İlahe illallah" cümlesini söylemeden önceki hayatınızda söyledikten sonraki hayatınız arasında fevkalade bir değişiklik olmadıysa o kelimenin pek fazla kıymeti kalmamıştır. Sadece lafızda kalmıştır. Farz edin ki üşüyorsunuz. Niye ihtiyacınız var? yorgana ihtiyacınız var ama elinize tespih arıyorsunuz bir köşeye çekiliyorsunuz yorgan yorgan yorgan yorgan sabahtan akşama kadar tespih çekiyorsunuz çektiğiniz bu tesbihiniz üsümenizi giderir mi gidermez susuzsunuz diyelim susamışsınız elinize tesbih aldınız bir köşeye çekildiniz böyle gece sabaha kadar su su su su su yüz bin tespih çektiniz susuzluğunuz gider mi gitmez kelime-i tevhid de böyledir her şeyden bir gaye vardır. La ilahe illallah cümlesi hayatımızı değiştirmezse, yani bakın, La ilahe illallah cümlesini söylemeden önce kadına bir bakışınız vardı. Ama La ilahe illallah cümlesini söylediğiniz andan itibaren kadına bakışınız değişmiyorsa, önceki haliniz devam ediyorsa, La ilahe illallah cümlesini söylemeden önce bir istikbal anlayışınız vardı. Okumada bir niyetiniz vardı. Ama La ilahe illallah cümlesini söyleyip, o taahhüdün altına girdikten sonra, okumadaki niyetiniz ya da istikbal anlayışınız değişmediyse, kadına bakışınız, eve bakışınız, paraya bakışınız, mesleğe bakışınız değişmediyse, o kelimeyi sabahtan akşama kadar yüz bin defa söy söyleseniz dahi sadece lafızda kalacaktır. İşte onun için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Kella, innehâ kelimetun huve kâiluhâ'' Boş bir söz diyor Allah, lüzumsuz bir söz dudakların arasından geveley verdiği, gırtlağından aşağı indirmediği, hayatına sindirmediği ve hayatında o kelimeye uygun davranışları sergileyemediği bomboş bir söz diyor Allah. Arkadaşlar, biz bilelim ki ''La ilahe illallah'' cümlesini söylediğimiz andan itibaren artık kafir değiliz, biz müslümanız. Bir kafir gibi davranamayız artık. Kafir böyle bir taahhüdün altına girmediği için o der ki, şu benim mantığımı hoş geliyor, onu yapar kafir. Her su hürdür, serbesttir. O ben müstakilim demiştir. Ben böyle bir taahhüdün altına girmem demiştir başta. O hürdür artık, müstakildir. Hangi şey mantığına hoş geliyor, hangi şey aklına hoş geliyor, ya da hangi şey hoşuna gidiyorsa onu yapmakta serbesttir. Ama la ilahe illallah cümlesini söyleyen bir kişi, esasen hürriyetini, iradesini, benliğini Allah'a satmış demektir. Artık o bir kafir gibi özgür değildir. O bu mevzuda benim kanaatim şudur deme hakkına sahip değildir. Eğer Allah ve bir bir mevzuda bir şey söylemişse artık müminin o mevzuda kanaat sevdetmesine ya da benim vicdanım bunu böyle kabul ediyor, benim mantığım bunu böyle yorumluyor demesine artık imkan yoktur. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyurur ki Allah ve bir şeye hükmettiyse o konuda müminlere muhayyerlik yoktur artık. Yani biz şunu anlayalım kelime-i tevhidle la ilahe illallah cümlesini söylemekle kendimizi Allah'a sattık. Bakın bu satışı Kur'an'da çok açık ve net bir biçimde Rabbimizin bir ayeti şöyle anlatıyor. İnne Allaha hastera minel mukminina anfusuhum ve amwaluhum bi an lehumul cenne. Sadaka Allahu'l Buyurur ki Rabbimiz, Rabbimiz. Şüphesiz ki müminler malları ve canları karşılığında cenneti satın almıştır. Değişik bir mana verelim. Cenab-ı Hak malları ve canları karşılığında müminlere cenneti satmıştır. Bakın bir alışveriş var. Şanı Yüce Rabbimiz, o Kerim Rabbimiz, tenezzül buyurmuş, elini uzatmış, müminlerle bir alışverişe tutuşuyor. Kafirlerle böyle bir alışveriş söz konusu değil. Bakın, tabiri caizse bir misal lazım edeyim. Pazarda tezgahın üstüne cenneti koymuş cennetin satıcısı, pazarlıyor cenneti. Var mı cennet isteyen, var mı cennet isteyen? Bir kısır insanların hiç cennete içinde bir arzu, özlem olmadığı için geçip gidiyor. Nedir acaba? Kaç paradır? Sorma lüzumunu dahi duymuyor, geçik gidiyor. Aslımızda birçok insanı görüyoruz, heva hevesinin peşinde. Bir kısım insanlar yaklaşıyor, merak ediyor. Acaba kaç para bu cennet? Soruyor cennetin satıcısına. Kaç para bu cennet, bedeli nedir? Cennetin satıcısı diyor ki, mal ve can. Malınızı ve canınızı şu tezgahın üstüne korsanız, karşılığında size cenneti vereceğim. Adamın düşüncesine ağır geliyor, mantığına ağır geliyor, Allah'a ısmarladık, o da çekip gidiyor duyduktan sonra. Böyle bir alışverişe aşmıyor Böyle insanlar da çok görüyoruz. Fakat birçok Müslüman da yaklaşıyor diyor ki madem ki cennetin bedeli mal ve candır benim de cennete içimde bir arzu iştiyak vardır. Cenneti tanıyor adam. Tanımış cenneti. Malını ve canını ne yapıyor? O tezgahın üstüne koyuyor. Alışverişe giriyor. Cennetin satıcısı dilerse malımızı alır, canımızı geri verir. Yine cennet verir. Dilerse malımızı da canımızı da geri verir. Değil mi ki sen bu tezgahın üstüne bu ikisini koyma cesaretinde bulundun. Benim rızamı kazandın. Al malın da canın da senin olsun. Al cennet de senin der. Öyle değil mi? Adam savaşa gider. Malını canını koy ama şehit olmadan gelir. Malını da harcamadan gelir. Hatta mal kazanır. Ganimet elde eder. Bu adam cennetlik değil mi şimdi? O tezgah koydu malı ve canı. Sonunda Allah cenneti verir. İsterse malımızı da canımızı da alır. Sonunda yine cennet verir. Bu ona kalmış bir şey. Arkadaşlar bu öyle muazzam bir alışveriş ki şöyle bir misalle bakın arz edeyim. benim yanımda bir lira param var bu kardeşime diyorum ki kardeşim bu bir lirayı ben sana hibe ettim diyorum çıkarıyorum cebimden bir liramı hibe ediyorum artık benim mülkümden çıktı para bu kardeşimizin mülküne intikal etti tasavvuf hakkı ona aittir isterse istediği yerde harcar 10 dakika sonra diyorum ki kardeş ben sana bir lira vermiştim mi evet onu bana satar mısın haça bir milyar lira. Allah Allah. Ya zaten benim o para, Azev verdiğim paramı, kendi paramı, ondan çok daha kıymetli bir bedelle ondan satın almaya kalkıyorum. İşte Allah da böyle bir alışveriş yapıyor sizlerle. Zaten sizdeki şu andaki mal ve can Allah'ındır. Onu size Allah verdi. Bakın size verdiği şeyi arkasından ondan çok daha kıymetli bir bedelle sizden satın almaya kalkıyor Allah. Cennet bedeliyle. Bundan şunu anlıyoruz ki Hazreti Adem'in girdirildiği cennetle bizim girdirileceğimiz cennetin üç farkı ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi, Hz. Adem cennette ebedi kalmadı, muayyen bir zaman sonra çıkarıldı. Fakat biz girdirileceğimiz cennette ebedi kalacağız. İkincisi, Hz. Adem'in girdirildiği cennette yasak vardı, bizim girdirileceğimiz cennette yasak yoktur. Her şey serbesttir. Üçüncüsü, Hz. Adem cennete bir bedel karşılığında girmedi. Yani dışarıda yaratıldı da imtihana tabi tutuldu, sonra kazandı cennete girdi. Yok. Meccanen cennette yaratıldı. Lütfen cennette yaratıldı. Ama biz öyle değiliz. Biz dışarıda yaratıldık, dünyada yaratıldık, sonra imtihana tabi tutuluyoruz, malı ve canı Allah'a vermek suretiyle imtihanı kazanıp cennete gireceğiz. Ancak arkadaşlar, böyle bir alışverişe girmenin iki şartı vardır. Bunu arz edeyim bakın. Bir, Allah'a itimat etme, İkincisi Allah'ın bize vaat ettiği cennetin bizim gözümüzde bir değer ifade etmesi. Şöyle bir misal anlatayım bakın. Çoğunuzu tanıyorum, çoğunuz bizi tanıyor, çoğunuzu da tanımıyorum. Ya da çoğunuz da bizi tanımıyor. Şurada bir teklifte bulunuyorum. Diyorum ki kardeşler, eğer yarın saat 2'de Alaaddin tepesine gelirseniz, ben size birer tane altın saat vereceğim deyip buradan çıkıp gidiyorum. Ne yaparsınız? Önce bu işin bir muhasebesini yaparsınız. Ya bu adam kim? Bu adam falan dediğini yapar mı bu adam? Sözünün eri mi? İşte iki ihtimal var. Eğer bana itimat ediyorsanız, ya bu adam dediğini yapar. Geçenlerde falan yerde şöyle bir şey vaat etmişti, vaadini tuttu. Bu adam dediğini yapar diye itimat ediyorsanız Alaaddin'in tepesine gelirsiniz. Ama yok ya, attı gitti işte. Geçenlerde falan yerde de attı, sözünü tutmadı diye bana itimat etmiyorsanız Alaaddin'in tepesine gelmenizin bir manası kalmaz. Gelmezsiniz. Bir, itimat. İkincisi, benim size vaat ettiğim altın saat sizin gözünüzde bir değer ifade ediyorsa, Alaaddin'in tepesine gelirsiniz. Ama ben size bir altın saat değil de, bir silgi var desem, canım, silgi içinde Alaaddin'in tepesine kadar gitmeye değer mi dersiniz? Gitmezsiniz değil mi? Ey Müslümanlar, Allah diyor ki, malınızı ve canınızı bu tezgahın üstüne korsanız, onu biraz sonra arz edeceğim, malınızı ve canınızı bana satarsanız, karşılığında cennet vereceğim. Böyle bir alışverişe girmek için iki şart lazım. Bir, Allah'a itimat etmemiz lazım yapar mı bu dediğini? Yani gerçekten cennet vaad etti ama gerçekten dediğini yapacak bir Allah mı bu Allah? Ha, i̇şte onu tanıyacağız. İşte hadisi şerif bunu anlatıyor. Allah'a inandım de sonra dost doğru ol. Peki nasıl bir Allah? Nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Onu biraz sonra arz edeceğim inşallah. Birincisi Allah'ı tanıyacağız. Ona itimat edeceğiz. İki Allah'ın bize vaad ettiği cennet bizim gözümüzde acaba bir altın saat mesabesinde mi yoksa bir silgi mesabesinde mi? Eğer bir silgi kadar kıymetsizse Alaaddin'in tepesine gelmediğiniz gibi Allah'la böyle bir alışverişe girmesiniz. Değmez. Ama Allah'ın size vaat ettiği cennet sizin gözünüzde bir kıymet ifade ediyorsa hiç tereddüt etmeden Alaaddin'in tepesine geldiğiniz gibi Allah için malınızı ve canınızı verirsiniz. Arkadaşlar biz şöyle söyleyin. kelimeyi i Tevhid esasen İstesek de istemesek de kendimizi Allah'a sattık. İrademizi Allah'a sattık. İradeyi Allah'a satmanın manasını bakın şöyle kısaca bir açıklayayım. Eğer bir komünist toplumda değilseniz, yani düşünce hürriyetine sahipseniz, sabahleyin kalktığınız zaman birçok şey yapma hürriyetine sahipsiniz demek. Mesela kalktığınız sabahleyin namaz kılabilirsiniz. Kur'an okuyabilirsiniz, zikir yapabilirsiniz, bir eser okuyabilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, içki içebilirsiniz, zina edebilirsiniz bir takım şeyler yapabilirsiniz. Eğer hürseniz bütün bunları yapma imkan ve iktidarına sahipsiniz. Ama la ilahe illallah dediyseniz bu şu demektir. Ya Rabbi ben her ne kadar şunların hepsini yapma iktidarına sahip isem de ben bu iktidardan, bu iradeden vazgeçtim. Bunlardan sen benim için hangisini seçtiysen ben onu yapacağım. İşte la ilahe illallah'ın manası budur. Yani la ilahe illallah ve biz kendi iktidarımızdan, kendi hürriyetimizden, kendi benliğimizden, irademizden vazgeçip Allah'ın iradesine, Allah'ın arzularına kendimizi teslim ettik demektir. O halde arkadaşlar, satılan bir şey ikinci defa bir başkasına satılmaz. Eğer biz irademizi Allah'a sattıysak, artık bu göz benim değil Allah'ındır. Ben ona sahibinin müsaade etmediği yere bakamam, haramdır. Bu el benim değil artık, ben Allah'a sattım onu. Ben bu elle sahibinin razı olmayacağı bir şey tutmam haramdır. Bir kadının elini sıkmam haramdır. Bu kulağım benim değil artık. Ben onu Rabbime sattım. Rabbimindir o. Ben bu kulakla Rabbimin razı olmayacağı bir sözü dinlemem haramdır. Bu midem benim değil artık. Ben bu midemi sahibimin haram kıldığı bir şeyle doyuramam artık. Çocuklarım benim değil artık. Ben çocuklarıma sahibimin razı olmayacağı eğitimi veremem artık. Ya da çocuklarıma, Allah ve Rasulünün razı olamayacağı bir davranışta bulunamam artık. Hanımım benim değil artık. Ben hanımıma ancak Allah ve Rasûlü'nün dediği biçimde davranmak zorundayım. Keyfi davranamam artık. Yani ben ve sahip olduğum her şey, benim olan her şey Allah'a sattım ben. İşte bu satış, alışveriş akdi de La ilahe illallah Muhammedur Rasûlullah E bunu başta düşünseydik de söylemeseydik. Madem keyfi daranacaktık. Ya da aklımıza hoş gelen şey yapacaktık. Mantığımıza hoş gelen şey yapacaktık. O zaman kelime-i tevhidi başta söylememek lazım. Söylediysek bu halde kendimizi Allah'a teslim etmek zorundayız. Hürriyetimizi Allah'a sattık biz. Hür değiliz artık. Bir de şunu söyleyeyim. Kişi malını, canını, iradesini ve tüm azalarını Allah'a sattıktan sonra onu ikinci defa bir başkalarına satmaya kalkması bu çok korkuş bir cinayettir. Yani dünyada bile buna bir mahkeme açılır. Bir malı birine satan bir adam ikinci defa bir başkasına satmaya kalkarsa dünyada dahi buna mahkeme açılır. E ben irademi, benliğimi Allah'a sattıktan sonra bir de tağutlara satmaya kalkarsam, bir de başka efendilerin hizmetinde koşmaya kalkarsam, bir de zamanımın büyük bir kısmını başkalarının rızasını taksir adına kullanırsam ne olur ya? İşte o zaman sattığım şey bir başkasına bir daha satma teşebbüsü içine girmiş olurum ki bu çok korkunç bir günahtır. Bir de şunu söyleyeyim, kişi arkadaşlar gençliğini tohum gibi yere ekse, genç yaşında Allah'ın dininin ihyası adına şehit düşse, bu adam övünülecek bir iş yapmış sayılmaz. Neden? Çünkü zaten ona o canı veren Allah'tır. Allah'ın verdiği canı onun yolunda harcamıştır o kadar. Eğer bir kişi sırtındaki ceketine varıncaya kadar, kuruşuna varıncaya kadar tüm malını ve mülkünü, servetini Allah yolunda infak etse, bu adam da övünülecek bir iş yapmış sayılmaz. Övünme hakkına sahip değildir bu adam. Niye? Zaten Allah'ın verdiği malı Allah'ın yolunda harcamıştır. Zaten kelime-i tevhidle, la ilahe illallah cümlesiyle biz bunu sattığımızı ortaya koyduk. Müslümanız. Bakın şimdi çok enteresan bir noktaya geliyoruz arkadaşlar. Hadisi şerife bir daha dönüyorum. Ne demişti Allah'ın Resulü? Kul a'mentu billah sümme Allah'a inandım de Sonra dost doğru ol demişti ya peygamberimiz. Bakın bu hadiste öyle muazzam manalar gizli ki bir tek cümle ama dağlar kadar manayı Allah'ın Resulü ihtiva etmiş, anlatı vermiş. Nasıl bir Allah'a inanacağız? Bu çok önemli bir hadise. Demin arz etmeye çalıştım. Nasıl bir Allah'a inanacağız? Arkadaşlar inandığımız Allah Kur'an'da kendini bize tarif eden Allah ise o zaman gerçek Müslümanız. Ama kendi kafamızdan kendi Hayalimizden, biçimlendirdiğimiz, şekillendirdiğimiz, tahayyül ettiğimiz bir Allah'a inanıyorsak, Allah korusun, biz müşrikçe Allah'a inanıyoruz demektir. O hususu şöyle kısaca inşallah arz edeceğim. Biz Kur'an'da Allah kendini bize nasıl tarif ettiyse, o şekilde Allah'a inanmak zorundayız. Yani eğer Allah kendini bize Kur'an'da 100 birimle anlattıysa, 100 birimle Allah'a inanacağız. Eğer 98 birimle Allah'a inandıysak, eksik inandık demektir ve müşriyiz. Bakın hal böyleyken biz çoğumuz öyle bir Allah'a inanırız ki hukuku bilmez o Allah. Hukuk konusunda cahildir. Biz çoğumuz öyle bir Allah'a inanıyoruz ki eğitimin prensiplerinden çıkma o Allah. Anlamaz, cahildir. Eğitim konusunda cahildir. Bilmez. Maalesef biz çoğumuz öyle bir Allah'a inanırız. Ne karışır Allah bilmez ki. Cahildir o konuda. Biz çoğumuz öyle bir Allah'a inanırız ki cebimizdeki paraya karışmaz o Allah. İstediğimiz yerden kazanır, istediğimiz yerde harcarız harcamalarınıza, kazanmalarınıza bir dikkat edin. Meşru yerde mi harcıyorsunuz? Gayrı meşru yerde mi? Keyfiniz istikametinde mi? Yoksa ihtiyat zannettiğiniz ihtiyatsızlıklar istikametinde mi? Yoksa Allah ve Rasulün belirlediği ihtiyaçlarınız dairesinde mi harcıyorsunuz? Biz çoğumuz öyle bir Allah'a inanıyoruz ki cebimizdeki paraya karışmaz o Allah. Ne ilgisi var parayla canım? Biz çoğumuz öyle bir Allah'a inanıyoruz ki düğüne derneğe karışmaz Allah. Düğüne derneğe karışmaz. E kim karışır? işte toplumdan devşirdiğimiz bir takım türeler vardır, çevreden gördüğümüz bir takım ananeler, usuller vardır, e düğüne derneğe onlar karışır. Ne ilgisi var Allah'ın düğüne dernekle canım? Biz çoğumuz öyle bir Allah'a inanıyoruz. Kur'an'da böyle bir Allah yok ki. Nereden çıkardık bu Allah'ı biz? Kur'an'da böyle bir Allah yok. Bakın, bu şekilde Allah'a inanan kişi, tıpkı Aristo'nun inandığı gibi inanıyor demektir. Aristo biliyorsunuz, Yunan filozofu. Allah'a inanıyormuş. Ve inandığı Allah'ı bize şöyle tarif ediyor. Diyor ki benim inandığım Allah yeryüzünü yarattı. Buraya kadar doğru. Biz de diyoruz ki Allah dünyayı yarattı. Bakın ondan sonra zırvalıyor. Diyor ki sonra Allah diyor yarattığı sanatına dünyasına dönüp bir baktı beğenmedi. Çok bayağı buldu, çok adi buldu, çok deni buldu, çok basit buldu dünyayı da onunla ilgilenmekten hayal etti ve dünya işini bize bıraktı diyor. Yarattığı işi bitti dinlenmeye çekildi vallahi Allah yarattı fakat yarattığı şeyle ilgilenmekten hayal etti istinkaf etti de dünya işini bize bak eğitimden anlamaz vallahi. elbette düğünümüze derneğinize karışmaz vallahi. elbette kılığımıza kıyafetimize karışmaz vallahi. Allah elbette sofranızın tanzimine karışmaz vallahi. Allah elbette yatak odanızın tefrişine karışmaz vallahi. Allah elbette cebimizdeki paranıza karışmaz vallahi. o sadece işte dünya yarattı ve işi bitti dinleniyor tıpkı Allah korusun hristiyanlıktaki Allah inancı gibi bir Allah inancı ben Batı'da uzun süre kaldığım için biliyorum tecrübem var. Arkadaşlar Hristiyanlık dünyasında sadece kilisenin içine karışan bir Allah var. Dışarıya karışamaz. Zavallı. Mihraba asılmış. Haftada bir gün, pazar gün herifler gelip de benim huzurumda şöyle bir duracaklar diye bekler durur. Çivilerle duvara asılmış. Mihraba asılmış Allah. Zavallı. Dışarıya hiç çıkamaz. Hatta Hristiyanlar içeri girdiği zaman kiliseye girdiği zaman çıkarken şöyle ensesini dönmeden çıkarlar, ense, ense çıkarlar. Niye? Allah karşıda ya, mihrapta ya, dışarıda yok o Allah. Arkalarında yok, dışarıda yok. Sadece karşıda asılı durum. Neredeyse bizde de bu hale geldi. Adam camide Allah'ın farkında. Fazla yanan bir elektrik varsa israf olmasın diye düğmeye basıyor. Camide Allah'ın farkında. Çünkü Allah camide söz sahibi. Ama evinde yüzlerce volt elektrik israfı var ki ona hiç dokunmaz. Niye? Varışmaz ki evine. Evine karışmaz o Allah. Zaten sadece camiye hapsedilmiş bir Allah var bizim hayatımızda. Ebu Cehil de bir Allah'a inanıyormuş. Ve Ebu Cehil inandığı Allah'ı bize şöyle tarif ediyor. Diyor ki hani yeryüzünde bir takım putlara da ibadete ses çıkarmayacak kadar umuşuk bir Allah düşlemiş hayallemiş Ebu Cehil. Hani Allah'a inanıyor. Biz birçok ayet-i kerimelerde görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de mesela bir ayet okuyayım bakın size. Zaten onun için onlara müşrik denmiş. Müşrik kim biliyor musunuz? Şirket. Yani ortak içinde Allah'a inanan kişiye müşrik denir. Yani hem Allah'a inanacak hem de yeryüzünde bir takım küçük Allah'lar bulacak, tanrılar bulacak, tavutlar bulacak. İşte biz buna müşrik diyoruz. Yoksa tümüyle Allah'ı reddeden kişiye müşrik denmez. kafir denir. Ebu Cehil ve çevresindekiler Allah'ı kabul ediyordu. Biliyordu Allah'ı. Ama yeryüzünde Allah'a bir takım ortaklar bulmuşlardı. Bakın bir ayet kelime de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Peygamberim sen onlara sorsan gökleri kim yarattı diye Allah yarattı derler. Kur'an'da ayettir bu. Demek ki Ebu Hücehil ve çevresindekiler yeryüzünün ve göklerin yaratıcısı olan Allah'ı tanıyorlardı. Biliyorlardı. Peki Peygamberim sen onlara sorsan insanları kim yarattı? <gülüyor> Derler ki Allah yarattı. Demek ki Allah'ı biliyorlar ama yeryüzünde bir takım tavutlara, bir takım putlara da hizmeti ya da onlara da ibadeti meşru görüyorlardı. Hatta bunu şöyle izah ediyorlar. Kur'an'ı Kerim'de Allah anlatır. Ma <mâ> na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah <zulfa> Biz bu putlara şunun için ibadet yapıyoruz, bizi büyük Allah'a yaklaştırsın diye. Bakın Allah'ı tanıyorlardı. Allah'a inanıyorlardı ama yeryüzünde bir takım tawaitlara da hizmeti meşru görüyorlardı. Bir takım putları, bir takım efendileri kabullerinden kaçınmıyorlardı. İşte biz bunlara müşrik diyoruz. Halbuki böyle bir Allah yok Kur'an'da. Yani yeryüzünde bir takım ortaklara ses çıkarmayacak kadar müşrik bir Allah yani Allah bizden Ebu Cehil gibi ya da Aristo'nunki gibi bir kulluk istemiyor. Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir biçimde Rabbimiz, bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor, وَلَا يُشْتِكُوا ف۪ي حُكْمِهِ O Allah'ın hükmünde ortağa ihtiyacı yoktur. O Allah hükmünde ortağa razı değildir. Yani hem Allah'a kulluk yapalım, hem de Allah'ın dışında başka efendilere, başka tagutlara, başka raptlara kulluk yapalım. Allah'ın buna asla rızası yoktur. Önceki peygamberlere de itirazları aynen bu şekildeydi. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de bir ayet içerenmesinde Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri şöyle anlatıyor. Ve ila adin akhahum Hud. Biz Ad kavmine de kardeşleri Hud Aleyhisselam'ı gönderdik. Hud peygamberi gönderdik. Hud Aleyhisselam kavmine, milletine geldiği zaman onlara şunu teklif ettim Kale ya kavmi abudullâhe mâ lekum min ilâhin gâyruh <gülüyor> efelâ Ey anam, ey babam, ey kavmim, ey milletim, ey çevrem, ey ekmek aldığım, ey su verdiğim, ey münasebet kurduğum, sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. Sizin Allah'tan başka Rabbiniz yoktur. Sizin Allah'tan başka Efendileriniz yoktur. Yalnız Allah'a kulluk yapın. Allah'tan başkalarına kulluktan vazgeçin. Siz hala akledip düşünmüyor musunuz? Dediği zaman kavminin çevresinin milletinin cevabı Hazreti Hud Aleyhisselam'a aynen şu şekilde olmuştu bakın. Elü ecitena linabudallah vahdehu ve nazara ma kana Ey Hud ''Sen bizi babalarımızın dinlediklerinden vazgeçirmek için mi geldin?'' ''Babalarımızın taptıklarından vazgeçirmek, yalnızca Allah'a kulluğa çağırmak için mi geldin?'' Dikkat ediyor musunuz? Bunlar da Allah'a inanıyorlardı. Hatta zaman zaman inandıkları Allah'a kulluk da yapıyorlardı. Ancak reddettikleri şey, bizi yalnız Allah'a ibadete mi çağırıyorsun? Allah'a inanıyoruz, O'na kulluk da yapıyoruz ama yalnız O'na değil. Hayatımızda başka Rablerimiz de var, hayatımızda başka Efendilerimiz de var. Biz Allah'la beraber onlara da kulluk yapmak zorundayız diyorlardı. İfadeleri çok açık. Ne yani bize bir Allah mı çıkardın, bir Allah mı buldun geldin, nereden çıkardın bu Allah'ı demiyorlar. Allah'ı tanıyorlar, biliyorlar fakat yalnız Allah'a kulluğa mı çağırıyorsun diyorlardı. Hazreti Hud aleyhisselam'a. Demek ki Kişi Allah'la beraber başkalarına da başka efendilere de kulluk yaptığı zaman Allah korusun şirke düşmüştür. Böyle bir kulluğu Allah bizden asla istemiyor. Böyle bir kulluğa Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerinin hiçbir zaman rızası yoktur. Bir de rüyada kişi Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı görmüşse mutlaka o peygamberdir. Zira şeytan asla ve kata peygamberin suretine giremeyeceği anlatılır. Bu hadisi şeriften İslam alimleri şu hükümde ittifak etmişlerdir. Demişlerdir ki, kim rüyasında resul Ekrem'i gördüğünü iddia ediyorsa, bilsin ki o Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'dir. Çünkü şeytan hiçbir zaman peygamberin suretine giremez. Biz bunu biliyoruz. Fakat asrımızda öyle cins rüyalara şahit oluyoruz ki, Adam gördüğü rüyayı sabahleyin anlatmaya başlıyor. Siz de çok duymuşsunuzdur. Adam diyor ki ben bu gece rasul Ekrem'i gördüm rüyamda. Başında bir foter vardı. Ben bu gece Allah'ın Rasulünü gördüm rüyamda. Suratı metruştu, tıraşlıydı. Ya da gözünde renkli bir gözlük vardı, elinde bir telsiz vardı. Boğazında popyon bir kravat vardı. İşte sakalı tıraşlıydı ya da şöyle şöyle şöyle idi diye Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a uymayan bir vasıfla gece rüyasında rasul Ekrem'i gördüğünü iddia ediyor. İslam alimleri ne demişti? Kişi rüyasında Peygamberi gördüğünü iddia ediyorsa o mutlaka Peygamberdir. Çünkü şeytan Peygamberin suretine giremez demişlerdi. Peki bu adamın gördüğü rüyayla bu hadisi nasıl telif edeceğiz? Evet bu adamın rüyasında gördüğü zat Peygamberdir ama İslam Peygamberi değil, o kişinin kendi peygamberidir. O kişinin kendi hayalinde yaşattığı, biçimlendirdiği, tahayyül ettiği, tasavvur ettiği peygamberidir. O kişinin kendi peygamberidir. Tıpkı şu anda Kabe-i Muazzama'yı tavaf eden hacılardan pek çoğunun tavaf ettiği Kabe, İbrahim'in Kabe'si olmaktan ziyade Suud'un Kabe'si olduğu gibi. Evet, adamların tavaf ettiği Kabe, İbrahim'in Kabe'si değil, Suud'un Kabe'si. Ya da adamın içinde tahayyül ettiği Kabe. Adamın içinde biçimlendirdiği Kabe. Çünkü bakıyoruz ki adamın hayatında cihat diye bir şey yok. Bakıyoruz ki adamın hayatında tağutları red diye bir şey yok. Bakıyoruz ki adamın hayatında kıyamdan eser yok. Adamın hayatında Allah'ın dinini hakim kılma adına bir dert, bir gamı, bir çilesi, bir endişesi yok. Uykularını kaybetmiyor. Son derece rahat ve huzur içinde bir hayat yaşıyor ve gittiği zaman da o kabeyi i Muazzama'yı tavaf ediyor. O halde bu adamın tavaf ettiği Kabe, İbrahim'in cihadının, kıyamının, baş kaldırışının sembolü olan Kabe'si olmaktan ziyade Suud'un Kabe'sidir. İşte kişi, Kur'an'da Allah kendisini bize nasıl tanıttıysa o şekilde bir Allah'a inanmıyor, kendi hayalinden çıkardığı, kendi hayalinde biçimlendirdiği, kafasında tahayyül ettiği bir Allah'a inanıyorsa, o kişi müşrikçe bir Allah'a inanıyor demektir. Geçenlerde bir matematik hocasıyla aramızda, matematik öğretmeniyle aramızda bir tartışma geçti. Konuşma sırasında matematik hocası dedi ki, ''Ben de Allah'a inanıyorum.'' Ben sordum kendisine, ''Peki nasıl bir Allah?'' ''İnandığın Allah'ı bana tarif eder misin?'' Dedi ki, ''Benim inandığım Allah adil bir Allah'tır.'' Sordum kendisine, ''Peki nasıl bir adalet bu, tarif eder misin?'' Dedi ki, benim inandığım Allah 20. asırda giyim kuşam noktasında, tesettür noktasında erkeği kadından ayırmayacak kadar adil bir Allah'tır. Yani, tesettür noktasında, giyim kuşam noktasında, kılık kıyafet noktasında kadını erkekten ayıran bir Allah, bence adil bir Allah değildir, diyor. Dikkat ediyor musunuz? Bu da başka bir Allah'a inanıyor. Bunun inandığı Allah, Kur'an'daki Allah değil. Halbuki Kur'an'da kendini bize tanıtan Allah, Sesettür noktasında kadını erkekten ayıran, tefrik eden bir Allah'tır. İşte kadının avret mahalli şuradan şuraya kadardır, erkeğin avret mahalli ise şuradan şuraya kadardır diye kadını giyim kuşam noktasında ayıran bir Allah'a inanıyoruz. Kur'an'daki Allah bu. Bir başkası diyor ki benim inandığım Allah, işte 20. asırda cihat diye çok saçma bir şeyi emretmez diyor. Bu da başka bir Allah'a inanıyor. Halbuki Kur'an'da kendini bize tanıtan Allah, cihatı emreden bir Allah'tır. Cihada amir olan bir Allah'tır. Bir başkası diyor ki, işte benim inandığım Allah 20. asırda kısas diye, işte el kesme, bilmem kol kesme, göz çıkarma, kısas diye çağ dışı ve çok saçma bir şey emretmez diyor. Bu da kendi kafasından bir Allah çıkarmış. Bu da kendi Allah'ına inanıyor. E bir başkası diyor ki, ben inandığım Allah'ın kitabını başından sonuna kadar okudum, içinde örtünmeye dair bir tek ayet bulamadım diyor. Bu da örtünmeyi emretmeyen bir Allah'a inanmış. Öyle bir Allah düşlemiş, hayallemiş. İşte aziz kardeşlerim, biz kendi kafamızda biçimlendirdiğimiz, tahayyül ettiğimiz, hayallediğimiz Allah'a inanmayacağız da, Allah kendini Kur'an-ı Kerim'de bize nasıl tanıttıysa, o şekilde bir Allah'a inanacağız ki, gerçek manada Müslüman olabilelim. İslam'da Allah inancı çok önemlidir. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de her bir ayeti i kerimenin sonunda Rabbimiz Celle Hazretleri Allah inancına dikkatimizi çekiyor. Mesela bir ayet kerime görüyorsunuz. Eğer Kur'an okuyorsanız birazcık Kur'an'la münasebetiniz varsa mesela bir ayet kerime Cenab-ı Hak faizin yasaklığından bahsediyor. Faiz alışverişine girmeyin diyor. Faizle ilginizi, irtibatınızı kesin diyor. Haramdır diyor. Ve ayet-i kerimenin sonu şöyle bitiyor. وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ne ilgisi var zannedersiniz? Önce faizden bahsetti ve ayeti i kermenin sonu Wallahu basirun bil ibad diye bitiverdi. Ne ilgisi var zannedersiniz? İlk zamanlar ben hep düşünürdüm. Acaba niçin bu ayetlerin sonu böyle bitiyor diye? Bir başka yerde Cenab-ı Hak zinanın yasaklığından bahseder. Zina yasaktır der. Ey Müslümanlar! Ey Allah'a inanan kullar! Zinanın gizlisinden de açığından da sakının! Zahirinden de batınından da sakının! Ve zina ile ilginizi irtibatınızı kesin ve zinaya yaklaşmayın der. Anlatır anlatır anlatır Cenabı Hak sonunda der ki vallahu alimun hakim diye verir. Ne ilgisi var zannedersiniz? Ne ilgisi var dersiniz? Bir başka yerde Cenabı Hak namazdan bahseder. Namazın farziyetini anlatır. Ey Müslümanlar, namazlarınızı mutlaka kılın der. Namaz farzdır der. Arkasından bakarız ki ayeti kerime vallahu gafurun rahim diye verir. Bir başka yerde Rabbimiz oruçtan bahseder. Ayet-i kerime şöyle biter: Vallahu ala kulli şeyin kadir. Böyle biter. Acaba ne ilgisi var diye düşünürdüm ben. Şimdi anlıyorum ki Cenab-ı Hak Celle Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bize vaz ettiği her bir hükmün sonunda Allah inancına dikkat çekiyor. Yani kişinin Allah inancı sağlam değilse Kur'an'da kendini bize tarif eden kahhar cebbar, mütekebbir, ikabı çok çetin, azabı çok eliyim, hesabı ve yakalaması çok seri, cehennemi çok korkunç olan ve yeryüzünde kendisinden başkalarına kulluğa asla rızası olmayan bir Allah'a inanmıyorsa kişi, ne namaz kılabilecektir o kişi, ne içki yasağının yasağına riayet edecek içkiyi terk edebilecektir, ne yakasını faiz belasından kurtarabilecektir, ne de başkalarına kulluktan kurtulabilecektir. Evet İslam'da Allah inancı çok çok önemlidir. Kişi eğer Kur'an'daki Allah'ı tanımıyorsa yani Allah'ın vasıflarını Allah'ın özelliklerini tanımıyorsa Allah'ın esmasını ve Allah'ın sıfatlarını tanımıyorsa nasıl bir Allah'a inandığının farkında değilse o kişi o Allah adına bir takım emirleri yerine getiremeyecek bir takım nehilerden de yakasını kurtaramayacak demektir. İslam'da Allah inancı çok çok önemlidir. Bakın burada size İslam tarihinden şöyle bir misal edeyim Kainatın Seyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam, Yemen'i İslamlaştırma adına Yemen'i Hz. Muaz bin Cebel'i gönderdi. Muaz bin Cebel hakkında tek bildiğim ümmetin alimlerindendir, fakihlerindendir. Yemen'e gönderilen Sahabi muallimdir. Benim Muaz bin Cebel'in üzerinde en çok düşündüğüm husus onun Yemen'de İslam'ın suluç biçimi ve usulüdür. Yemen arkadaşlar küfrün, şirkin, inkarın ve ilhadın sarmaş dolaş bulunduğu bir belledir. Hristiyanların beldesidir. İbrahim'in ülkesidir. Ebrehe Yemen'de validir. Habeş kralı Necashi'ye bağlı yüzde %99'u Hristiyan olan, ehli kitap olan bir ülkedir. Allah'ın Rasulü Hz. Muhammed Aleyhisselam, Yemen'i İslamlaştırma adına Hazreti Muaz'ı Yemen'e göndermeden önce onu dizlerinin dibine aldı, Hazreti Muaz'la şöyle tatlı bir sohbeti Allah Rasulü yaptı. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam, valisine Hz. Muaz'a sordu, ey Muaz, şimdi gideceğin yerde bir problemle karşı karşıya kalırsan, problemini nasıl çözeceksin neyle hükmedeceksin? Hazreti Muaz dedi ki, Allah'ın kitabına bakarım ey Allah'ın Rasulü! Eğer bir problemle karşı karşıya kalırsam, önce Allah'ın kitabına müracaat eder ve problemi hallufast ederim. Kainatın seyyidi yine sordu, peki ey Muaz, problemin çaresini Allah'ın kitabında bulamazsan ne yaparsın? Dedi ki, Peygamberimiz sünnetine müracaat ederim. Peki orada da bulamazsan, اَشْتَهِدُ رَعِيۜ O zaman ey Allah'ın Rasulü, Allah'ın kitabı ve Peygamberin sünneti çerçevesinde Allah'ın Kitabı ve Peygamber'in Sünneti istikametinde işitihad ederim, karar verir, o şekilde problemi hallederim deyince kainatın seyidi Hazreti Muhammed aleyhisselam öpülesi dudaklarının arasından dişleri görünecek kadar güldü, tebessüm buyurdu ve şöyle dedi: Allah'ın Rasulünün elçisine bu basireti kazandıran Rabbime hamdolsun dedim. Sonra kainatın efendisi Hazreti Muhammed aleyhisselam, Hazreti Muazza şu tavsiyede bulundu. Ya Muaz, inek tati qawman min ahli kitab. Ey Muaz, sen ahli kitab olan bir kavme gidiyorsun. %99'u Hristiyan olan ahli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Fe'duhum ila shahadeti alla ilaha illa Allah ve anni rasulullah. Yemen'e vardığın andan itibaren onları ilk önce Allah'a imana çağıracaksın. Onları önce kelime-i tevhide çağıracaksın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesine çağıracaksın. Fe inhum eta'u li eğer buna itaat ederlerse, yani hemen kelime-i tevhidi kabullenirlerse, fe a'limhum ennallâheftarafe aleyhim 5 salavatim fi kulli yevmin ve leyletim. İkinci olarak onları şuna çağıracaksın ki, her gecede ve gündüzde Allah onlara beş vakit namazı farz kılmıştır. Buna çağıracaksın. Fe in hum ata'u eğer buna da itaat ederlerse yani hemen 5 vakit namazı kılmaya koyulurlar, uygulamaya koyulurlarsa fe a'limhum en Allah ibtaraza alayhim sadakatan tu'khad min aghniyihim feturaddu fi fuqaraihim. Ve namazı da kılmaya başladıkları andan itibaren onlara şunu söyleyeceksin ki Allah zenginlerden, zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere onlara zekatı farz kılmıştır. Evet Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan aldığı bu bilgilerle Hz. Muaz Yemen'e gitti. Ancak burada üstünde durmamız gereken çok enteresan bir nokta var. Ben hadiseyi hatırladıkça tüylerim diken diken olur. Kendi kendime düşünürüm. Mesela bana deseler ki Philadelphia'a gideceksin, ya da Bohemya'ya gideceksin. Orayı İslamlaştıracaksın diye bana bir emir verseler, ya da içinizden birinize bir emir verseler, hemen düşünmeye başlarız. Bizi karşılayacak birileri var mı orada? Acaba Bohemya halkı bizi kabule hazır mı? Orada tutulmuş bir ev var mı? Kurulmuş bir dernek var mı? Ya da bir araba falan var mı? Beni karşılayacak birileri var mı? Nerede kalacağım, nerede yatacağım? İnsanlara nasıl İslam anlatacağım? hiç tanımadığım bir bölgeye gidiyorum. Ama Hz. Muaz hiç böyle bir hesabın içine girmiyordu. O şöyle diyordu. Gideceğim yer Allah'ın arzından bir arz mıdır? Evet. Gideceğim yerde yaşayan insanlar Allah'ın kulları mıdır? Evet. Gideceğim yerde yaşayan insanların kalbinin zimamı, gemi, anahtarı Allah'ın elinde mi? O da evet. O halde bildiği üç beş sure vardı ve Peygamber Aleyhisselam'ın dizlerinin dibinde onun lalü gibi, elmas gibi ağzından duyduğu belki birkaç yüz kadar hadis vardı, işte Kur'an ve sünnetle yola çıkmıştı. Bir bunu anlıyoruz buradan, bir de şunu anlıyoruz ki, birinci olmadan ikinci, üçüncü olmaz. Bu bir metottur. İslam'ın tebliğinde çok önemli bir metottur. Yani, önce kelime-i tevhidi anlatmak zorundayız. Karşımızdaki muhatabımıza önce Tevhidi anlatmak zorundayız. Önce ona Allah'ı anlatmak zorundayız. Eğer o kişiye Allah'ı tanıtamadıysa ya da o kişi tevhidi anlamadıysa ona namazdan bahsedemeyiz, ona zekattan bahsedemeyiz, ona oruçtan, tesettürden, zinanın, bilmem kumarın, faizin yasaklığından bahsedemeyiz. Çünkü o kişi eğer gerçek manada Allah'a inanmıyorsa bütün bunları yapamayacaktır. Zorlasa dahi kendisini yapamayacaktır. İkinci olarak şunu anlıyoruz ki, acaba yüzde doksan ehli kitap olan, yani Hristiyan olan, Allah'a inanan bu insanları, Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam, acaba neden ikinci defa Allah'a imana çağırdı? Zaten bunlar Allah'a inanan insanlardı. Ehli kitaptı bunlar. Hadisin başında görüyoruz, اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا min اَهْلِ kitab. Ey Muaz, sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Yani %99'u Hristiyan olan Allah'a inanan bir kavme gidiyorsun diyordu Allah'ın Resulü. Peki Allah'a inanan bu insanları acaba neden ikinci defa Allah'a imana çağırdı? Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Ha, Bunlar Allah'a inanıyordu ama Kur'an'daki Allah'a inanmıyordu bunlar. Kur'an'da Allah'ın kendini bize tarif ettiği biçimde bunlar Allah'a inanmıyordu da kendi kafalarından, kendi hayallerinden tasavvur ettikleri, biçimlendirdikleri bir Allah'a inanıyorlardı. O halde, aziz kardeşlerim, Allah inancı çok çok önemli bir hadisedir. Kişi Allah'a eksik inandığı zaman, o kişi Allah muhafaza buyursun, müşriktir. İnşallah, tevhidin mefhumu muhalifi olan şirki de arz ettikten sonra mevzumu bitirmiş olacağım. İki türlü şirk vardır ya da iki türlü müşrik vardır. Bunlardan birincisi Zatta Müşrik, ikincisi Sıfatta Müşrik. Zatta Müşrik, Cenab-ı Hakk'ın zatıyla beraber başka bir varlığa bizzat ibadet yapan kişiye Zatta Müşrik denir. Şurada içimizde Zatta Müşrik olan bir insanın bulunabileceğine bilyarda bir ihtimal vermiyorum. Ama Sıfatta Müşriğe gelince maalesef üzülerek ifade edeyim ki, birçoğumuz Allah korusun Sıfatta Müşrik durumuna düşüyoruz. Nedir sıfatta müşrik? Arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın bazı sıfatları vardır ki, bu sıfatlar yalnız ve yalnız Allah'a mahsustur. Allah, bu sıfatları yalnızca kendisine tahsis buyurmuştur. Bu sıfatları Allah'ın dışında başka bir insanda ya da başka bir müessesede, başka bir kurumda düşünmek, kişiyi Allah korusun, müşrik yapar. Mesela Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri Rab'dır. Bu Allah'ın bir sıfatıdır, vazgeçilmez bir sıfatıdır. Ve yalnız bu sıfat Allah'a mahsustur. Yeryüzünde Allah'tan başka Rab yoktur. Yalnız kanun koyucu Allah'tır. Hal böyleyken bir Müslüman yalnız ve yalnız yeryüzünde Rab Allah iken, yeryüzünde yalnız ve yalnız kanun koyma hakkına Cenab-ı Hak Celle Hazretleri sahip iken bir Müslüman kalkar da herhangi bir müessesede, herhangi bir kurumda kanun koyma prensip vazetme, günlük hayatımızın prensiplerini tespit etme imkan ve iktidarını görürse yani rububiyet hakkını Allah'tan başka birisinin üstünde düşünürse o kişi Allah korusun sıfatta müşriktir. Cenab-ı Hak razzaktır ve yalnız Allah'tır razzak olan Allah'tan başka yer, yeryüzünde rızık verici başka bir varlık yoktur. Hal böyleyken bir Müslüman eğer Allah'tan başkalarını rızık verici makamında görürse yani Allah'ın arzularıyla efendilerinin arzuları, reislerinin arzuları karşı karşıya kaldığı zaman ''Aman maaşım kesilmesin, aman rızkım kesilmesin'' endişesiyle eğer o kişi Allah'ın arzularını ayaklarının altına alıyor, başındakinin arzusunu başına tac yapıyorsa, işte o zaman bu kişi istediği kadar ''la ilahe illallah'' cümlesini terennüm etsin, bu adam sıfatta müşriktir. Çünkü yalnız Allah'a mahsus olan bir sıfatı başkalarının üstünde düşünmüştür, tahayyül etmiştir. Allah meliktir, mülkün sahibidir. Ve yeryüzünde yalnız malik olan Allah'tır. Cebimizdeki paranın sahibi Allah'tır. Ama bir Müslüman Allah'tan başka birini mülkün sahibi kabul ederse, herhangi bir makamı, herhangi bir müesseseyi, herhangi bir zatı veya şahsı Allah'ın dışında malik kabul ederse, Allah korusun bu adam da sıfatta müşriktir. Allah şafidir ve yeryüzünde Allah'tan başka şafi yoktur. Şifa verendir. Allah'tan başka yeryüzünde şifa verecek hiçbir müessese, hiçbir makam yoktur. Hal böyleyken bir Müslüman kalkar da, işte kullandığı ilaçtan, haptan, iğneden, doktordan, ya da hocadan, ya da işte üstadından, şeyhinden, mürşidinden, gerçekten şefa, şifa bulduğunu iddia ederse, yani bunların şifa verdiği kanaati kendisinde hasıl olursa, Allah korusun bu adam, yalnız Allah'a ait olan bir sıfatı, başkalarının üstünde düşündüğü için, yine bu adam sıfatta müşriktir. Cenab-ı Hak Hakimdir, hikmet sahibidir. Hakimiyet Cenab-ı Hak Cellevallâ Hazretlerine aittir. Ama bunun dışında, Allah'tan başkalarını da hakim görürse bir kişi, o da Allah korusun, yine sıfatta müşriktir. Allah alimdir. Ezeli ve ebedi ilmiyle her şeyi ihata eden ve bilen ancak Allah'tır. Allah'tan başka alim yoktur, her şeyi bilen yoktur. Hal böyleyken bir müslüman, işte üstadının, efendisinin, şeyhinin kalpten geçeni bildiğini iddia etmesi ya da o kanaatte olması, yalnız Allah'a ait olan bir sıfatı, başka birisinin üstünde düşlediği, hayallediği için, yine bu adam müşriktir. Adam öyle diyor. Bizim şeyhimiz, bizim efendimiz kalpten geçeni bilir. Şu duvarın arkasındaki ile önündeki onun için fark etmez diyor. İnsanın kalbinden geçen her şey bilir diyor. Halbuki şeyhlerin şeyhi, mürşitlerin mürşidi, kainatın secidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ın diliyle bakın şöyle diyor. Kul la ekulu lekum indi Ey Allah'ın kulları, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Allah'ın hazineleri benim elimde de ben onları size bol bol dağıtacağımı iddia etmiyorum. Size bağlar, bahçeler, bostanlar vaat etmiyorum. Size marklar, dolarlar, riyallardan bahsetmiyorum. Onları dağıtacağımı iddia etmiyorum. Size atlar, avratlar, muratlar, fiyatlardan da bahsetmiyorum. Onlar benim elimde de, Allah'ın hazinelerinin anahtarı benim elimde de, bol bol ben onları size ihsan edeceğim demiyorum. وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ Ben gaybı da bilmiyorum. Gaybı bildiğimi de iddia etmiyorum size. ولا اقول لكم اني ملك size bir melek olduğumu da iddia etmiyorum. Bir melek de değilim ben. In attabi'u illa ma yuha iley. Ben ancak bana vahiy Kur'an'a tabiyim. Ben Rabb'imin bana vahyettiği Kur'an ayetlerine tabiyim. Kainatın seyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam dahi gaybı bilmediğini iddia ederken bir adam yalnız Allah'a ait olan bu sıfatı herhangi bir zatta, herhangi bir şahısta, herhangi bir şeyhde görürse Allah korusun işte bu adam da sıfatta müşriktir. Allah hadidir, hidayet edicidir. Ve Allah'ın dışında peygamber de dahil hiçbir varlık yoktur ki hidayet etme yetkisine sahip olsun. Rabbimiz Celle ve Hazretleri en çok sevdiği peygamberi hakkında dahi ey peygamberim şüphesiz ki sen dilediklerini hidayete erdiremezsin, dilediklerini murad ettiklerini hidayete erdiren ancak Allah'tır buyurur. Allah veduttur. En çok sevilen Allah'tır. En çok sevilmesi gereken Allah'tır. Hal böyleyken bir kişi Allah'tan başkalarını Allah'ı seviyormuş gibi severse Allah korusun o da yine sıfatta müşriktir. Demek ki aziz kardeşlerim zatta müşrik vardır, sıfatta müşrik vardır. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i bu şirkten halas eylesin, muhafaza eylesin. Şimdi ben Hadisi şerifi bir daha tekrar edeceğim, şöyle kısaca ondan sonra özetleyeceğim. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed aleyhisselam buyurmuşlardı ki, fıstakıym kema umirte. Hadisin ikinci bölümü. <gülüyor> yani birinci bölümde Allah'ın Rasulü, gul amentu birla. <gülüyor> Allah'a inandım de sonra fın <gülüyor> sonra dost doğru ol buyurmuşlardı. Bir hadis-i şerifte kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyururlar ki Şeyyebetni Hudun ve ahavatuhu Beni Hud Suresi ve onun kardeşleri ihtiarlattı diyor. Kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Acaba peygamberimizi ihtiarlatan hangi ayet kermeydi? Hud Suresi'ndeki hangi ayet kermeydi? İslam alimlerinin takyikiyle peygamberimizi ihtiarlatan ayet kermesi şu ayet kermeydi. Fa istaqim kama umirt wa man taba ma'ak wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamasakukum an-nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarum sadaqa Allahu alazim İşte kainatın seyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın saçlarını ağartan onun sakallarına ak düşüren onun belini büken ve onu istiyarlatan ayet-i kerime, bu ayet-i Bakınız, ayet-i kerimesinde Rabbimiz Cellevara Hazretleri, Kainatın Seyyidi hazret Muhammed Aleyhisselam'a şöyle buyuruyordu. Ey Peygamber! فَاسْتَقِمْ كَمَا umirte. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Bu Peygamberi istiyarlatmaz. Zaten Peygamberimiz dosdoğru idi. Zaten Kainatın Seyyidi hazret Muhammed Aleyhisselam, Allah'a imanla dopdolu idi. O zaten Cenab-ı Hakk'a olan vazifesini bir hakkın ifa ediyordu. Ama Peygamberimizi ihtiyarlatan kısım ayetin bundan sonraki bölümündeydi. وَمَنْ تَابَ maak. Bir de ey Peygamber sen dost doğru olduğun gibi sana tabi olmuş tevbe eden müminleri de dost doğru hale getir. İşte Peygamberimizin belini büken nokta burasıydı. Yani kainatın seyyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam çevresindekileri de kendisi gibi dost doğru hale getirme zorundaydı. Ve ayeti kermenin devamında Rabbimiz Celevara Hazretleri şöyle buyurdu وَلَا تَدْغَوْ Sakın aşırı gitmeyin وَلَا تَرْكَنُوا zalemu, Ey peygamberim sen ve beraberindekiler sakın zalimlere meyletmeyin sakın zalimlerle sarmaş dolaş uzlaşmacı bir hayatın içine girmeyin eğer zalimlere meyleder onların heva ve heveslerine uyarsanız فَتَمَسَّكُمُنْ لَرْ Ateş sizi yakalayacaktır. Ve malakum min dunillahi min awliya, summa la tunsarun. Eğer siz zalimlerle uzlaşma içine girer, zalimlere meyil derseniz, o zaman ne dostunuz var ne de yardımcınız. Allah'tan başka dostunuz da yardımcınız da yoktur. Dostsuz ve yardımcısız kalırsın. İşte kainatın seyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın belini büken, saçlarını ağartan ayet-i kerime buydu. Sen ey peygamber dost doğru ol, bir de sana tabi olanları aynen kendin gibi dost doğru hale getir. Evet, ya bizler, ya bizim çevremiz, ya bizim çocuklarımız, anamız, babamız, talebelerimiz, dükkanımızda çalışanlar, raiyemiz, münasebet kurduklarımız, alışveriş yaptıklarımız, tanıdıklarımız, onları dost doğru hale getirme, derdi, gamı ve çilesi, eğer bizim belimizi bükmüyorsa, onları düzeltme adına Onların hidayetine vesile olma adına, onları Allah'ın dinine kazandırma adına eğer bir gayretimiz yoksa, eğer gece uykularımızı kaybetmiyorsak, eğer başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmüyorsak, beyin fakültelerimizi çatlatırcasına düşünmüyorsak, şu mahallemdeki komşuma İslam'ı nasıl götürürüm? İman ve fikir çıplak olan çocuklarıma nasıl iman ve fikir elbisesi giydiririm? Onun onların kalbini, kafasını nasıl doyurabilirim? İman ve iyi onları nasıl süsleyebilirim? Onları cehennemden nasıl kurtarabilirim? Onları dost doğru hale nasıl getirebilirim? İşte bu konuda eğer bir çilemiz, bir derdimiz, bir kamımız yoksa Allah korusun işi işten kaybetmişiz demektir.